Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Dur bir dakika Severlerdi mi dedim Neden öyle konuşuyorsun? Evet yoksa Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum Musab da şehit olmuş ha ah.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 Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayz oğulları... ...kardeşlerimiz birer birer ırklarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı. Haklısın. Araplar İsmail'in soyundan geliyor. Bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne? <gülüyor> Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız.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 Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam. 113. Bölüm. Peygamber Efendimiz dünyanın dört bir yanına elçiler göndermişti. Bunlardan biri de o zamanın İran Kisra'sına giden Abdullah bin Huzafe'ydi. Abdullah bin Huzafe, Kisra'nın ihtişam dolu sarayının kabul salonunda... ...görüşmek için bekliyordu. Kisra'nın yanına önce Fars devlet adamları girecek. Sonra sıra sende. Hazır ol. Evet onlar geçti. Sıra sende. Girebilirsin. Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. Size onun mektubunu getirdim. Resulullah mı? Bu ne garip isim? Alın şu mektubu bakalım kimmiş bu? Resulullah Aleyhisselam'ın emri üzerine onu size ben vereceğim. Başkasına teslim edemem. Peki yaklaş o zaman. Okuyun da ne diyormuş öğrenelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor... Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret! Topraklarımın büyüklüğünü, saltanatımın ihtişamını görmüyor musunuz? Şuna bak, kölem olan biri kalkıp da bana mektup yazıyor. Mülk ve saltanat sadece bana mahsustur, bana! Bu hususta kimse benimle boy ölçüşemez. Kimse beni yenilgiye uğratamaz... Siz yeryüzünde hakim olduğunuz alanın çok olmasıyla övünüyorsunuz. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısmı daha çoktur. Ey Kisra! Senden önce nice hükümdarlar geldi geçti. Onlardan ahireti düşünenler dünyadan da nasibini almışlar. Dünyalık olanlarsa ahiret nasiplerini yetirmişlerdir. Sana getirdiğim bu hakikati küçümsüyorsun ama... Önünde sonunda onun gerçek olduğunu göreceksin. Hala karşımda konuşuyor. Ver şu mektubu. Çıkarın şunu huzurumdan. Ben görevimi yaptım. Mektubu ilettim. Artık bundan sonra başıma ne gelirse gelsin gam yemem. Sonu şahadet bile olsa Resulullah'ın emrini yerine getirdim. İskenderiye Kralı Mukavkıs'a gönderilen elçi ise Hatip bin Ebi Belt'i idi. Mukavkıs'ın huzuruna kabul edildiğinde devlet erkanı kralın yanındaydı. Mukavkıs, Hatip'in getirdiği mektubu okumadan önce ona bazı sorular sordu. Bana bir peygamberden haber getirdiğini söylüyorsun. Önce sorularıma cevap vermelisin. Buyurun, istediğinizi sorun. Efendinin Allah'tan haber aldığını ve onun elçisi olduğunu söylüyorsun. Evet, o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Peki, madem öyle, neden kendisini yurdundan çıkaranlar için beddua edip bu sıkıntıdan kurtulmadı? Siz İsa bin Meryem'in peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz değil mi? Evet, elbette. Onun şerefli bir peygamber olduğuna biz de inanıyoruz. Peki, öyle olduğuna göre Kalmi kendisini asmak için harekete geçtiğinde... Onların helak edilmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı? Güzel konuşuyor, hikmetli şeyler söylüyorsun. Yanından geldiğin zattan mı öğrendin bunları? Bunu da, bunun fazlasını da ondan öğrendim. O bize tüm hayır kapılarını açtı. Bizi küfrün karanlığından, imanın aydınlığına çıkardı. İman ettiğin şey hayatını değiştirir. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında en kuvvetli dayanağımız dinimizdir. Ben de dinimi ondan daha hayırlısı olmadıkça değiştirmem. Biz seni Allah'ın dinine davet ediyoruz ki ondan daha iyisi yoktur. Hazreti Muhammed İslamiyete yalnız seni değil bütün insanları davet etti. Onlardan kendisine en katı ve kaba davrananlar Kureyş müşrikleri oldu. Ona karşı en büyük düşmanlığı Yahudiler yaptı. İnsanlardan ona en çok yakınlık gösterenlerse Hristiyanlar oldu. Hayatım üzerine yemin ederim ki Musa peygamber nasıl İsa peygamberin geleceğini müjdelemişse, İsa peygamber de Muhammed aleyhisselamı öylece haber vermiş ve müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'ı kabule davet etmemiz, senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'i kabule davet etmen gibidir. Bir peygamber bir kavme gönderildiği zaman ona uyanlar onun ümmetinden olur. Siz de son peygambere uymaya davet ediliyorsunuz. Söylediklerin beni etkiledi. Efendinin yalancı olmadığını düşünüyorum. Ama teklif ettiğin şey kolay değil. Hemen karar veremem, düşünmem lazım. Peygamberin başka nelere davet ediyor? Yalnız Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Günde beş vakit namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı ve verilen sözde durmayı emrediyor. Mukavkıs uzun uzun sorular sordu ve cevaplarını dikkatle dinledi. Sonunda da mektubun okunmasını istedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve resulü Muhammed'ten Kıptılilerin büyüğü Mukal Kısa. Hidayete uyan ve doğru yolu bulanlara selam olsun. Ben seni İslamiyete davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Böylece Allah sana iki kat mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen Kıptılilerin günahı senin boynunu olur bilesin.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 Kendisinden sonra da arkadaşları fetihlerde bulunacaktır. Nihayet buraya da ulaşacaklardır. Mektuba cevap yazın. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkistan. Selam sana olsun. Mektubunu okudum ve beni davet ettiğin şeyi anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Elçini ağırladım. Sana hediyelerle onu geri gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun. Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığını öğrenince, ashabını toplayarak Hayber üzerine yürüyeceklerini söyledi ve hazırlıklara başlandı. Bunu haber alan bazı kimseler, Hayber'in zenginliğini bildiklerinden savaşa ganimet kazanmak maksadıyla katılmak istiyorlardı. Hayber'in kuşatılacağını biliyor musun? Evet, duydum. <gülüyor> Biz de katılalım mı? Ne dersin? Bu fırsat kaşırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var? Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle... Ömrü billah. Sıkıntı çekmeyiz. Evet. Bir an evvel teçhizatı ayarlayıp orduya katılmalıyız. Muhammed bizi kabul edecek mi bakalım? Niye kabul etmesin ki? Asker sayısının çok olmasını hangi kumandan istemez? E Bundan önceki savaşlarda yanlarında olmadıkta da ondan. Şimdi katılmak isteyişimizin sebebini merak edecektir. Güvenmediği adamlarla iş yapmaz o. Bir deneriz. Hadi bakalım. Buna katılabilirsek karlı çıkacağız. Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Resulullah Medine'de Siba bin Urfuta'yı vekil bırakarak Muharrem ayı sonuna doğru yola çıktı. Yolculuk eşça kabilesinden Hüseyl bin Harice ile Abdullah bin Nuaym'ın kılavuzluğunda yapılacaktı. Ordu 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiydi. Orduda savaşta yaralıları tedavi etmek ve Müslümanlara güçlerin ispetinde yardımcı olmak amacıyla kadın sahabiler de bulunuyordu. Bizi hangi yoldan götüreceksin Hüseyl? Kuzeydeki yolu takip edeceğiz Peygamberimizle istişare ettin mi? Elbette Gatafan, Fezare ve Süleymoğullarının Geçişimizden haberdar olmayacağı tek yol bu Peki bizi nereye çıkaracak? Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş Ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız Güzel Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır Evet Hadi hayvanlarınızı yükleyin Günaydınlanmadan yola çıkacağız Sahabiler Peygamberimizin önderliğinde ilerlemeye başladı Kimi tesbih getiriyor Kimi tekbirlerle yol alıyordu Bir ara bu zikir sesleri yükseldi Allahu Ekber Allahu La ilahe illallah La ilahe illallah Seslerin bu kadar yükselmesi üzerine peygamberimiz ashabını uyarma ihtiyacı duydu. Kendinize gelin. Siz ne sağır olana ve ne de burada bulunmayana sesleniyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hayber'e oldukça yaklaşılmıştı. Bu sırada Allah Resulü ashabını durdurdu ve şöyle dua etti. Ey yedi kat göklerin ve altındakilerin, yedi kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım! Biz senden bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz. Bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.